Çok güzel bir çoğuş, bu sıçan var ya bu sıçan, tam bir saf kanlıymış. Birleşik Devletlerin son 20 yılda yetiştirdiği en seçme gençlerle. Yalnız onlarla besleniyor kendisi. Geç sesini o kadar! O kadar! Şu sıçanın, aa güçlü olmasana. Yapılı bedenine, yuvarlak köpeğine bak. Köpeğe bak köpeğe. Burada neler var biliyor musun ha? <gülüyor> Memurlar, mühendisler, liderler, <gülüyor> çiftçiler, doktorlar! Nefis misin Gençler! Oyunun yazarı Irving Shaw, 1913 New York doğumlu. Yazdığı ilk oyun olan Ölüleri Gömünü... Klambergin Verdun'un Mucizesi adlı eserinden esinlenerek savaşa karşı tek perdelik oyun yarışması için yazmış ve yarışmayı kazanmıştır. Militarizme karşı ölümcül bir kavusu andıran, gerçeküstü bir protesto olarak nitelendirilen bu oyun oldukça başarı elde etti. Gömelim şunları leş gibi kokuyorlar! Delikanlı! Tanrı'nın yarattıklarına karşı uygun konuşma tarzı değil. Eğer onlar beden, Onlar Tanrı'nın yarattıkları ise, bütün söyleyebileceğimiz yok Tanrım uyuyor, beden. Ne kadar acı çektiğini görebiliyor musunuz? Bırakın konuşmayı da bitirin, şu şu artık! Sadece üstlerini kapatmak istiyorum. Çünkü kokularına dayanamıyorum artık! Ee, çavuş, çavuş çavuk yaptıralım artık! Bizi burada kim kimden yaptık, bizim yok. Yarın yapacak çok işimiz var. Dualar bir birlikte söylesinler. Elbette Tanrım! Söylenenleri almayacak. Elbette evladım, elbette, elbette. ...gerçekten de kuşatmaya gerek yok muhtemelen... ...onun da dediği gibi... ...tanın söylenen... ...sabınacak... Oyun, yazıldığı zaman... ...ünlü grup tiyatrı tarafından... ...ertesi yıl sahnelenmek üzere istenmiş... ...ama genç ve sabırsız şov... ...erken bir prodüksiyonda ısrarlı olduğundan... ...oyunun ilk gösterimini... ...bir sendika tiyatrosu olan... ...American Repertory Tiyatrı'la gerçekleştirmiştir... ...şov, kuşatma... ...terbiyeli insanlar... ...bir Brooklyn masalı, sakin şehir... Tehlikeli insanlar gibi daha birçok oyun yazmış, ayrıca dünyaca tanınmış ve birçok eseri besteler olmuş bir roman ve hikaye yazarıdır. 100 başıma, 100 başım. Ya hangi cehenneme kayboldu bu adam? 100 başım. Yanımız sakın. Düşen insanların sesini duymak istiyorum. Bizden korkuyor. Biz biz Gerçekten sizlerden farklı Sadece ölüyüz. Hepsi bom. <Gülüyor> Altı ölmüş insandan mı korkuyoruz? Neyse ki ölülerle yaşadınız, nice ölülerle acıktığınızda ve onları gömecek vaktiniz olmadığında ekmeğinizi onların yanında ediniz. Biz sizden farklı mıyız? Yüreklerimizde beş oluyandık birer kurşun var. Sizinkilerde yok, aramızdaki fark çok büyük. Yarın ya da öbür gün bu kurşun sizlerde de olacaktır. Ben sizinle gibi konuştum. E hadi bir şey söyleyeyim. Oyunun yönetmeni Şakir Gürzumar, 1979 Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı, Ankara Devlet Konservatuarı'nda da eğitmen olarak göreve başladı. 1981 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na sanat yönetmeni ve müdür olarak atandı. 1986 yılında Devlet Tiyatrosu tarafından ihtisas için Londra'ya gönderildi. National Theatre ve Royal Shakespeare Company'nin işleyiş sistemleri üzerine araştırma yaptı. The British Theatre Association'da drama, oyunculuk, reji, hareket, müzikal oyunculuk derslerine katıldı. Bir numara. Kalın bağışaklar için söylüyorum. 8 saattir ölür. 8 saatir ölür. Şöyle imzalayayım. İmzalasana. <gülüyor> 2 tamam. numara. 2 numara. Kurşun <gülüyor> sol karıncığı denilmiş, sekiz saattir ölü. Sol karıncığı denilmiş, sekiz saattir ölür. İzalayın. Üç numara. Kurşunları erik içeride denilmiş, ağır karama. Sekiz saattir ölü. <gülüyor> <gülüyor> sekiz saattir ölü. Şöyle izahlayın. Gürzumar, Alexander Tekniği üzerine araştırma yaptı. The British Theatre Association'da sahne tekniği, sahne kurslarına katıldı. 1990, 1991, 1992 ve 1996 yıllarında müteaddit defalar Londra'ya giderek çalışmalarını sürdürdü. 1987 yılında tekrar Adana Devlet Tiyatrosu'na, 1989 yılında da Ankara Devlet Tiyatrosu'na sanat yönetmeni ve müdürü olarak atandı. 1993 ve 1998 yıllarında tekrar aynı göreve getirildi. Aynı yıllarda bu görevlerinin yanı sıra birçok oyunda rejisör olarak görev aldı. 2009 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü ve sanat yönetmenliği görevine getirildi. 4 numara. Kafatası ve beyicikte parçalanma. 8 saat sürüyor. 8 saat sürüyor. Zavallı. Beş numara, greve ve boşaltım sistemi şerakler parçalarıyla tarif edilmiş. Ağa karıma kaçak iki saattir ölür. Kaçak iki saattir ölür. Altı numara, başın sağ tarafı göz şukuru üzerinden çene kemir edip tarif edilmiş. Annem için güzel bir manzara olurdun herhalde. <gülüyor> kaçak iki saattir Annen için güzel bir manzara olurdun herhalde. Bana bak. Sen ne yapıyorsun öyle Aynen. Bir de evet. 2011 tiyatro ödüllerinde yılın oyunu ödülünü kazanan Ölüleri Gömün oyununun, dekor tasarımı 2011 tiyatro ödüllerinde yılın sahne tasarımcısı ödülünü alan Behlül Dane Tora, Işık tasarımı yine 2011 tiyatro ödüllerinde yılın ışık tasarımcısı ödülünü alan Yakup Çart'a, giysi tasarımı Nalan Alaylı'ya, müzik ve efektleri Cenk Taşkan'a, hareket düzeni ise Alparslan Karaduman'a ait. İşte generalleri orada var. Onları görüyorum. Generallerim onlar için lan. Aynı şey çekerlemeyi keserler. Silah kullanalım efendim. Susun lütfen susun olay çıkarmayalım. Bu iş otoriteyle halledilmeli ama zarif bir şey. ...onlarla konuşacağım. Oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip oyunda... ...karşımıza şu oyuncular çıkıyor. 15. Afife Tiyatro Ödülleri... ...en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle... ...Civan Canova, Musa Uzunlar... ...Salih Dündar Müftüoğlu... ...Ömer Hüsnü Turat, Ali Fuat Çimen... ...Cengiz Daner, Ali Ersin Yanar... ...Erdal Bilingen... ...Emre Emin Arabi... ...Ekrem Tuna Öztunç... ...Aygün Tevfik Hiç Yılmaz, ...Umut Tabak, Cenk Demirel... Can Baykan, Ozan Özcan, Berin Arısoy Akasanoğlu, Yasemin Atasu, Hilal Özbay, Gözde Okur, Pelin Gülmez, Burcu Salihoğlu, Ediz Baysal, Erdinç Top, Alper Saylık, Demet Genç, Rabia Kaya, Cansu Dağdelen, Yasemin Yalçınkaya, Ahmet Taşdemir, Birol Engeler, Necmettin Amaç, Burak Yıldız, Mehmet Onur Büyüktopçu, Serkan Özcan, Gökhan Azla, Gökhan Türkal, Can Güvenç, Akın Altın. Peki Ahmet. Anladım. bu konudaki evet. Hayır. Hayır. Bunu bilmek insanların hakkı. Savaş hani hiçbir şey i̇nsanların hakkı değil. Bir Nasılsa, ne bir meslek bu? şu çocuklarla ilgili boyutu başka bir habermez. Bu seni biraz meşgul etti. Biliyorsunuz ki Ali şu ön saplardaki çocukların tepeye hücum etmeden önce söyledikleri o şarkı hakkında yazabilirsin. Neydi abi? Ne? Sana sevgiden başka hiçbir şey veremem. Onu geçen hafta yazmıştım. Çok tuttu. Bir daha yazmıştım. Ama şu lütfen kutluyor. Şu lütfen. Umarım düğün bir şeyleri artıyor. On geliyor. İşte haber bu. Güzel. Saklı ol. 20 yıl sonra bir anılar kitabı yazarsın. Sen şu sana sevgiden başka hiçbir şey veremem hikayesini bir kelime içinde bitirme. Acele. Kayıplar listesi bugün iki sayfa tutuyor. Bunu bir şeyle dengelemek zorundayız. İlk kez 1936'da New York'ta sahnelenen savaş karşıtı bu oyun pek çok soruyu gündeme getiriyor. Yönetmen Gürzumar, süper güç hakimiyetinin, bölgesel savaş ihtimallerinin, iç savaşların her an gölgesini hissettiren bir coğrafyada yaşayan bizler için ölüleri gömün, gündemimizin tam da ekseninde oturan ürkütücü, düşündürücü ve kışkırtıcı bir oyun diyor. Ama tüm bu karanlık atmosfer içinde bireyin gücüne inanmayı sürdüren bir umut vadide. de. Askerler, askerler dinleyin mi? Kendimizi içinde bulduğumuz bu durum oldukça çayip. Bunun bize olduğu kadar size de sıkıntı verdiğinden hiç kuşkut duymuyor. Hepimiz bu işin olabildiğince çabuk ve sessiz biçimde sona erdirilmesini istiyoruz. Siz de bu konuda benim gibi düşündüğünüzü biliyorum. Bir araya gelip bu işi çözümlememizi engelleyecek hiçbir neden göre Kabul ediyorum ki arkadaşlar, sizlerin önü olması mithaizindik. Hepinizi aklın sesine kulak vereceğinizden eminim. Görevin sesine. Sizi buraya, ülkemiz için cesaretle ölmeye getiren o görevin sesine de kulak vereceksiniz. Beyler, ülkeniz sizden yaparızı ve kabul etmenizi istiyorum. ...sizleri doğran ve yetiştiren bu sevgili ülkeye karşısından... görevinizi böylesine sakladığınız sürece... ...bayrağımız yanıya insin, rüzgarsız mı kalsın? İnsanlık tarihi boyunca değişmeyen olgulardan biri olarak kalan savaş... ...geçtiğimiz yüzyılda en kanlı sonuçlarını vermiştir. İkinci Dünya Savaşı, bölgesel savaşlar, iç savaşlar... ...kaybolan çocuklar, bir daha kurulamayacak düşler... Yarım kalan işler, yaralanan organlar ve daha da kötüsü travma geçiren, sakatlanan ruhlar. Yok olup giden, sivil ya da asker, milyonlarca ölü beden. Her biri ölmeden önce pek çok potansiyele, düşe, yaratıcılığa, kötülük ya da iyilik kapasitesine sahip ama artık tüm olasılıklarını tüketmiş ölüler. Bu salgıda bize inayet et ve öyle takdir et ki askerlerimiz gömülmeye razı olsunlar. Ve savaş alanında senin uğruna ve doğruluk uğruna çarpışan ordumuza zafer kazandırsınlar. Ah Sadece hayatta kalmak, her ne şart altında olursa olsun yaşamayı seçmek, içinde sonsuz olasılığı taşıyan aktif bir duruma tekabül eder. Oysa ölmek, hem de kendi seçimin dolayısıyla değil de bir paylaşım savaşının piyonu olarak ölmek insan olmakla ne derece bağdaşabilir? Bu hep böyle olmuştur. Siz değilse başkaları... Kavp 2000 şu kadar iki yıl önce, İsa'da Roma için, Sezar için... ...bu s***** Sira'lı için öldüler. Yaralarıyla birlikte gömüldüler. Yani siz niye İnsanlar. Sezar için, Roma için, Firavun için ölen İmdatlar. Umutlar tükenmeden önce çok imtihar var Roma, bir İmdat Sezar için, Roma için ya da Firavun için değil de kendisi için savaş O kendisi ve kendi rızasıyla görülmeli. Sadi be, sevse. Haklı savaş var mıdır? Sonuçta savaşın altında yatan ana düşünce, kısıtlı kaynakların yeniden dağıtılmasını amaçlayan, dengeleri tekrar temize çeken paylaşım stratejileri değil midir? Genelerler bizi dışarı atıp kapıyı üstümüze kapattılar. Genellerler kim oluyor ki kapıyı üstümüze kapatabiliyorlar? Yahu çocuklar, sizi belirleyelim ki bu dünya kayda değmez mi çık ve sefil, aşağılık. Yüzbaşı, izin ver de bunu biz yaşayarak şey öyle ya. Bu hakkımız. İnsanın hiçbir hakkı yok. İnsan kendi haklarını kendi yaratabilir. Bunun için yalnızca kararlılık ve sıradan insanların iyi niyeti gerekir. Bizler bu dünyada yürümek, onu görmek ve onu kendi başımıza yargılama hakkını kendimize tanıdık. Hadi siz. Hadi. <gülüyor> hadi. Hadi o mesarda huzur var hadi. Huzur, <gülüyor> <gülüyor> kurtlar, ot kökleri, yüzbaşı. Ot köklerini beslemekle gelen huzurdan çok daha derin bir huzur oldu. Öyle mi dersin? Oyunda pek çok soru yöneltiliyor. İşte bazıları. Dünyanın her tarafında sürüp giden savaşların herhangi birinde vurulan askerler, gömülmeyi reddederek mezarlarından doğrulsalar ve savaşı durdurmaya kalksalar neler olurdu? Ordu, hükümet, silah tüccarları, politikacılar, iş adamları, din adamları, medya ve sıradan insanlar bu alışılmadık isyana nasıl tepki verirlerdi? Ya kocalarını, sevgililerini, babalarını ve oğullarını kaybedenler ne hissederlerdi? Birkaç kişinin direnişi gerçekten bir şeyler değiştirmeye yeter mi? Gerçekten savaşsız bir dünya istiyor muyuz? Evet öldüm. <gülüyor> Peki öyleyse nasıl? Bilmiyorum. Belki bizim gibiler yerin altında artık yeterinden fazla bir Belki toprak artık daha fazlasını kaldıramıyor. Bilirsin. Toprağa ektiğin şeyleri arada bir değiştirmen gerekir, öyle değil mi? Neden buradasın? Seni gömülmeye razı etmemi istediler benden. Ölüleri gömün oyunu, hiçbir zaman doğruluğunu, etkisini ve güncelliğini yitirmeyecek bir yazım. Tüm savaşların temel gerekçesi olup da vatanseverlik, dini korumak, demokrasi getirmek, şer eksenini yok etmek gibi mazeretlerin arkasına saklanılan ekonomik çıkarlara, toprak ve iktidar pazarlarına son derece güçlü bir mercek tutan ve insan hayatının değerini müthiş bir savunmayla ortaya koyan bu oyun, çağdaş tiyatronun ortaya attığı en cesur savaş karşıtı oyunlardan biridir. Böyle oldukça hepsi bu. Ne güzel bir vardı. Tıpkı güzel bir bebeğin gibi. Sakal tıraşı olmaya başladığında bu beni incitmiştir. Nasıl oldu bilmiyorum ama yüzünün neye benzediğini tamamen unutmuşum. Beş yaşındayken neye benzediğini hatırlıyorum. Tombul ve açık tenliydi. Yanakların ellerimle dokunduğumda küçük ipek yastıklar gibi gelirdi bana. Ama üzerinde o üniforma başında o miğferli terk ederken neye benzediğini hatırlamıyorum. Bırak yüzünü göreyim bir kerecik. Deve bunu gitmez. Kendini daha kötü hissedersin sonsuza dek. Eğer görürsen... Korkmuyorum. Bebeğimin yüzüne bakarım. Hayır anne. Dinle beni. Ben senin annenim. Bırak gömsünler seni. Mezarda her şey sona erer. Orada huzur bulursun. Kısa bir süre sonra ölümü unutur, yalnızca önceki hayatını hatırlarsın. Böyle yaparsın, asla unutamazsın Cemil. Huzur bulmadan sonsuza denk bir yara bu. Kendi iyiliğin için. Benim iyiliğim için. Babanın, babadan iyiliği için bebeğin. Sadece 20 yaşındaydım hatta hiçbir şey yapmamıştım, hiçbir şey görmemiştim. cephede ölen altı asker, arkadaşları tarafından gömülür. Ama rahip dualarını edip topraklar üzerine atıldıktan az sonra bir anda topraktan çıkar ve gömülmeyi kabul etmezler. Generaller, ülkeniz için öldünüz, şehit düştünüz, gömülmelisiniz. Bu bir emirdir der. Askerlerse. Biz sizler için öldük, ülkemiz için değil derler. Niye evde çocuk olmam? Ama o ev dolu bir buzdolabına sahip temiz bir ev oldu. Niye benim çocuk doğurmam verilsin? Diğer insanlar çocuk doğuruyor. Şimdi de Savaş zamanında diğer insanlar çocuk doğuruyor. Onlar takvimden kokoydukları her yandan... Ambulanslar bir güzel hastanelere gidip bebeklerini renkli çarşaflar arasında doğuruyorlar. Onlar da Tanrı'nın sevdiği ne var ki Tanrı onlar için bebek doğurmayı bu kadar kolay kılıyor. Onlar tamir değil. Hayır. Onlarınki haftada Eylül değil. Güzel kişi. Şimdi daha da kötü. senin ayda 20 dolu. Kendini öldürülmek için kiraladın. Ben şimdi ayda 20 dolu bir somun ekmek için bütün gün kuyrukta bekliyorum. Reyhan'ın kutunu bulundum. Haftada bir, yarım kilo çürümüş et alabilmek için ayakkabılarımın içine sızan yağmuru aldırmadan kuyrukta bekliyorum. Eve karanlıkta gidiyorum. Konuşacak kimse yok. Hükümetin elektrik kısıntısı yüzünden bir tek küçük ampul altında yalnızca oturuyor ama böceklerini seyrediyorum. Gitmek zorunda kaldım. Ve beni bütün bunlarla baş başa bıraktı. Savaşın benimle ne ilgisi var kalkıyorsun. Seni ahmak. Tamamca oh, fark etmedim. Tam senin tarzın. İş işten geçinceye kadar beklemek. Tanrı insanların hayal kalkmak için pek çok nedeni var. Hala. Hayal kalk. Artık bir cevap vermenin zamanı geldi. Senin gibi yoksun. Sefil. 18.50'lik k**çenin kendileri. Kırılır. ...ve sahip olamadığı çocukları için bir cevap vermenin zamanı geldi. Söyleyelim sınavına Altı askerin gömülmeyi kabul etmemesi... ...generaller tarafından önlenmeye çalışılır. Devlet tarafından basına bu konuda haber yapılma izni verilmez. İzin verilirse borsa düşecek, halk galeyana gelecektir. Tüm çabalar sonuç vermez ve altı asker gömülmemekte direnir. Bu kere generaller askerlerin anne, kardeş, yavuklu ya da eşlerinden onları gömülmeye ikna etmeleri için yardım ister. Altı asker ve gelen yakınları arasında geçen diyaloglarla oyun doruğa yükselir. Bahsetti söyledi. Gömülmeyecekler. Hiç yaramadı. Şey Hala ayaktalar. Birileri bir şey yap. Birileri bir şey yap. Hala ayaktalar. Ülkeye dönmelerine izin vermeyin. Ayaktalar. Bundan böyle hep ayakta kalacaklar! Artık askerleri gömemezsiniz! Kokuyorlar! Gömün onları! Savaşımız olacak? Hiçbir şeyin savaşımızı etkilemesine izin veremeyiz. Dua edin! Dua edin evlatlarım! Dua edin! bize yardım etmeli! Tüm yüreğinizle, tüm kalbinizle dua edin! Duadan daha çok şey gerek! Öyle bir insan için dua nedir ki? İnsanlık ayağa kalkıyor! Benim mezalarımdan yukarı tırmanıyor Duydunuz mu işe yaramadı İşe yaramadı hala yaktalar Kokuyorlar. gömün onları Yeni bir şeyler et. eski ürün toprağı çürüttü Yaşlı ve yordun yeryüzüne İnsan hayattan başka bir şey İşe yaramadı Borsa yere çakıldı. birileri bir şey yaptı Rüyamet günü yaklaşmakta Tüm toplumsal baskı, entrika ve keşmekeş içinde sadece cesetler ve onların en yakınlarını temsil eden kadınlar sıradan insanın gerçekliğine ve kıymetine dair bireysel umutlar, kaybolan hayatlar ve pişmanlıklarla donatılmışlardır. Oyun kişileri kimi düşünceleri ya da toplumsal katmanlarını temsil eden figürler olarak ele alınmıştır. İsa adına da taraf ediyorum kötülüğüm. Gitme ey şeytan, sen ey inancın dükkanı, dünyaya ölüm getiren, insanı hayatından eden, hatalete karşı gelen, sen kötülüğün kökeni, sen tiksizliği, uyumsuzluk ve hasret kaynağı. Seni İsa adına da taraf ediyorum. Amen. Amen. Kitlelerin ölümünün bir istatistik olarak algılandığı çağımızda, Bireylerin ölümünün nasıl bir trajediye yol açtığını göstermek bu nedenle son derece gerekli bir tercihtir. bir oyunla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Oyunun tamamını devlet tiyatroları sahnelerinde görebilirsiniz. Ayrıntılar için devtiyatro.go.tr adresini ziyaret edin. Sahneden radyoya